Bismillahirrahmanirrahim Bugün mübarek Recep Aya'nın ilk Perşembesi Ve inşallah bu gecede Recep Aya'nın ilk Cuma gecesi Olacak nasıl olsa inşallah Recep Aya'nın ilk Cuma Gecesine Regaib Gecesi deniliyor İslam'da bazı böyle belirli geceler var. Miraç, Berat, Kadir gibi. O geceye hangi önemli nokta langosu bulmuşsa o ismi alıyor. Bu regaib gecesi anlam olarak regaib regibenin çoğulu. Regibe ise mergub olunan yani çok özenilen, sevilen, aranan ve ayrıca çok ihsanı bol olan gece anlamına geliyor. Yani bu gece elhamdülillah allah Teala'nın Mevlamız'ın çok şükür şey, elhamdülillah ihsanı, iyiliği, rahmeti, bolluğu çok çok fazla oluyor bu gece. Bu mübarek Recep Tayyip'e iki açıdan çok önemli birincisi üç ayların başlangıcı oluyor üç aylar üç kutsal ay peşi peşine geliyorlar işte üç kutsal ayın ilki Recep olmuş oluyor Araka'dan Şaban ayı tabi sonra inşallah Ramazan ayı gelmiş oluyor işte üç ayların başlangıcı olması hasebiyle işte Aya'nın böyle bir ayrı bir özelliği var. Yine Recep ilk cuma gecesi de kandil gecesidir. Regaib kandili deniyor buna. Acaba bu yüce önemi nedir acaba? Bazı rivayetlere göre bu tabi tam kesin değil Peygamber Aleyhisselam Hazretlerinin annesi ile babasının evlendiği yani gerde gördükleri gece anlamına geliyor bir açıdan bu tabi tam kesin olarak bilinmiyor fakat böyle ihtimalle var ikincisi zaten Recep bayanın kendisi özel bir ay hem şeylerin başlangıcı. Türkiye'mizde daha çok bu açtan biliniyor şapayı. 3 ayların başlangıcı diye bu açtan biliniyor. Gerçekte Recep ayının bundan daha önemli bir özelliği var. Bu da nedir? 4 ay vardır. Eşrurum hurum denir. Haram aylar. Buradaki haram hürmetli. Yani muhterem aylar olarak Dört ay vardır ki, işte bu ayların biri de Rıca Bayı'dır. Bu Rıca Bayı'nın kutsiyeti buradan daha da fazla kanaklanıyor burada. Ve bu Rıca Bayı'nın kutsiyeti Koray'ın keminde sabittir. Buyuruyor bize Mevlamız, Tevbe Suresi 36'nın ayeti kerimesinde. Esedibillah, Bismillahirrahmanirrahim inne iddetes şuhure indallah inne kesinlikle muhakkak ki iddetes şuhure ayların adedi sayısı indallahı Allah katında istişare şehren 12 aydır fi kitabillah Allah'ın kitabında lehü mahfuzda Allah'ın hükmünde takdirinde böyle de Mevla buyuruyor. Efendim bu biliniyor, bu biliniyor da ayrı konu ama şimdi. Tabi ayet-i kerime olduğuna göre, Allah yine böyle buyurduğuna göre, tabuna karşı girecek. gelecek. Demek Mevlamız buyuruyor, Allah katında, Allah'ın kitabında senelik ayların sayısı 12'dir. 12'ye vardır. Yevme Xaleka bel ardı Allah Teala yerleri gökte yarattığından beri bu böyledir. İşte burada durmaz gereken bir hince burada var şimdi böylece. Bakın Mevla yürüyor. Evet ayların sayısı Allah katında 12'dir. Senede yılda. O Mevlan buyuruyor. Allah Teala ceneşanıyor yerleri gök yaratından beri bu böyledir. Şimdi bilimsel açıdan bakıldığında tam bu konu fizik ilmine giriyor. yani fizik açıdan bakıldığında bu nasıl imkansız gibi görünüyor. Çünkü fizik bilimine göre duran bir cisim mutlaka hareket etmesi için ona bir Muharrik lazım. Yani dış etken lazım. Yerde duran bir kağıt, bir çöp bile yerinden kımlamaz. Ama birisi elini alıp kenara koyar, bir tekme vurur ya da bir hafif rüzgar fırtına eser, onu yerini değiştirir. Demek ki fizik ilmine göre duran bir cisim kendiliğinden hareket edemez. Bu kesim bu. Sonra bir cisim hareket ettiğine göre dış bir etken, enerji gerekiyor. Ama yanlış şu var şimdi, harekete geçen bir cisim bunu devam ettiremez. bu ettiremez. Böyle yavaş yavaş, yavaş yavaş da yavaş yavaş yavaşlama olur. Şimdi dünyaya bakalım, dünyanın dönüşü. Dünya dönüşüyor. ...tabii yerlerin gökte yaratıldığı ne kadar olduğu bilemiyoruz... ...artık milyarlar diyelim... ...aradan milyarlarca yıl... ...geçtiği halde... ...dünyanın hızının aynı devam etmesi... ...güneşliğin hareketinin aynı devam etmesi... ...ve... ...gecenin, gündüzün, ayların, yılın hep aynı olması... ...bunda bir akşamı olmaması... Bu hızın, sıfatının azalmaması bugün fizik bunu açıklayamıyor. Tabii, açıklayamıyor. Bir gün İmam-ı Azam Hazretleri Ebu Hanefi Hazretleri de yanıt oturmuş Allah'a ediyormuş. İmam-ı Azam'ı Ebu Hazretleri'nin yalnız kalmasını gözetleyen bir grup münkir Allah'ın kaderini tanımayan. Yani bugün deyimni ateist. İmam-ı Azam'ın yalnız kalmasını gözetleyen, bu fırsatı gözetleyen bir grup münkir ateist eline kılıçlarıyla İmam-ı Azam'ın meşrine giriyorlar. Tekbay oturmuş Allah ile huzurda. Çıkarak kılıçlarını Bağırıyorlar. Ya Ebanife! Hadi sen Allah'ın senin kurtarsın bakalım elimizden. Ademse Allah var diyorsun. Allah'a inanıyorsun. Hadi senin Rabbin Allah'ın bizi kurtarsın bakalım elimizden diyorlar. Kılı çekip üzerine yürüyorlar. Tabi o muhteremler, o büyükler ki hepsi onlar öyle müşehitlerin. Onlar tabi bizim gibi öyle heyecanlanmazlar. Böyle. Olaylarla imanları sarsılmaz onların böylece. Hiç sarsılmadan Allah'a olan tevekkülü ile başını kaldırıyor. Onlara yavaşça hatta gülümsele şöyle diyor. Peki diyor madem diyor amacınız benim yanınız bastırmaktı basın yapmaktı bunu başardığınız şuna beni öldürmeye geldiniz öldürebilirsiniz yalnız diyor benim diyor kafama takılan bir soru var diyor Amazonlara benim diyor kafama takılan beni benim kuşalayan bir soru işareti var çözemediğim benim bir sorum var siz diyor akıllı insanlarsınız akıllı insanlarsınız ne olur diyor oturun lütfen dinlenin diyor ben diyor bu sorumu size sorayım Belkisi bunu bilirsiniz, bunu çözersiniz diyor. Tabi bunlar şimdi hoşlarına gidiyor. Koca bir müştehidin yani onlara bir şey danışması, sorması, işini ben çıkamadım demesi onların koltuğunu kabartıyor, onurlarını onlara yükseltiyor. Oturuyorlar. Peki sor bakalım diyorlar. Onlara şöyle şimdi soruyor sorusunu. Bir gemi düşünüyorum ki de, bir gemi diyor yük ama diyor, yolcu ama diyor bu gemisi diyor limana yanaşmış diyor yanaşmış diyor bu limandaki diyor bulunan tüccarlar diyor bu gemiye malları yüklüyorlar ama her tüccarın malı başka bir lima inecek ve gemi tamamen dolduruluyor gemide de tek insan yok ...kaptanı yok, yardımcısı yok... tayfa yok, elemanı yok böyle... ...yolcu yok gemide... ...gemi tıkamazsa eşmalı dolduruluyor... ...gemi kendi başına... ...bırakılıyor denize... ...nereye gidecek bu gemi diyor... ...ta şimdi çiğ e gidecek... Okyanusunun umunu aşacak... ...öyle gidecek... ...ama giderken de diyor... ...hem başkalarının malları da var diyor... ...hangi malın... ...hangi malın inmeye geriskiyorsa gemi oraya gelecek diyor. Ama diyor geminin gideceği güzergah diyor okyanus diyor umman ya okyanus böyle diyor. Gemiden kaçar büyük dev dalgalar. Korkun fırtına kasırgalar. Hem de ters önüne gelen fırtına kasırgalar. İşte bu gemi diyor böyle bir ortamda dev dalgalar arasında aşırı korkun fırtına içerisinde yoluna gidecek ama hiç yolunu şaşırmadan yörüngesini şaşırmadan güzergahını aynen izleyecek, gelkin limanına uğrayacak, şimdi de gidecek, tekrar dönecek buraya gelecek diyor. Acaba böyle bir şey olabilir mi? Tabi bunlar işten gülüyorlar. Ya ebanife sen diyorlar bunamışsın diyorlar şimdi bunlar. Sen bunamışsın böyle bir şey olabilir mi? Yani bir kendiliğinden hem de dev dalga arasında, aşırı fırtına, ters fırtına arasında hiç rotasını şaşırmadan aynı rotayı izleyecek, gidip gelecek. Böyle şey olur mu diyorlar. Yani sen diyorlar, sapıtır mı diyorlar be, deli misin sen diyorlar. Tabi hatta o zaman Peki diyor, bir gemi diyor, bir gemi diyor, bunu yapamaz, başaramaz diyorsunuz. Peki şu yaşadığımız dünya diyor, bu da bir gemi değil mi diyor? Bak diyor Fesa Denizi'nde, Uzay Denizi'nde bak diyor dönüyor diyor. Geçiyor diyor böyle. Bir yörüngesi var, rotası var diyor. Hiç şaşmadan diyor böyle. Yani gerisi, günüzü belirli. Mevsimleri belirli. Kim bilir ne zamandan beri diyor. Bu şekilde dünyanın bu hareketi etmesi. Peki bunu yapan kim diyor? yani dünya kendiliğinden bu olabilir mi diyor. Olabilir mi ben diyor. Bunun üzerine şöyle bir düşünce dalıyorlar. Ve diyor ki onlar liderleri eb-i diyor. Elini ver diyor. Ben tevbe diyor. Öbürler de mi yanaşıyorlar? Orada tevbe edip elhamdülillah İslam'ı kabulleniyorlar. Şimdi muhterem kardeşlerim. Bakın Mevlam buyuruyor. yeme Halık's semavati vel erde. Allah Teala Celalühü yerleri gökte yarattığından beri böyle. Milyarlarca yıldan beri dünya aynı dönüşte. Aynı yönde, aynı hızda, aynı rotada, aynı yörüngede. Gece günüz oluyor ve yıl oluyor. Hep on iki ay oluyor, yıllar oluyor böylece. İşte İnce'nin işin burası böylece Allah kutu azameti Mevlamızın. Tabi güneşin de böyle dönmesi var. Güneşin de bir yörüngesi var. Ayın da menzilleri var, Yıldızların da var, galaksilerin var böylece. Ama hiçbir karmaşık yok. Yani üç gün beş gün değil ki böyle bu. Üç yüz, beş yüz, bin böylece. Devam, et, devam ediyor. Nedir bu? Allah'ın kurduğu bir denge düzen böyle şey. Yani bu alemin Rabbi vardır. Yönetlenin vardır. O birdir böyle şey. Birdir böyle şey. Yoksa dünyanın başka harçlar Rabbi olsa, güneşin başka olsa, galaksilerin başka olsaydı, ya bu da karmakarşık var Her şey. Herkes bir yere bağlı, bir düzene bağlı. bunların böyle mış şu buyuruyor. büyürüyor Minha Erbatın hurum Minha on 12 aydan Erbatın dördü hurum haram aylardır haram aylar buradaki haram az evvelde bahsettiğim gibi hürmetli muhterem yani değerli aylardır 4 ay 12 aydan hangileri bunlar bu Zilhicce, Muharrem, Recep ayı. Peki bu ayıların sırası nasıl geliyor? Ne zaman bu aylara geliyor bunlar? Bunları inşallah, yani belleyelim bunları inşallah hala Hepimizin bildiği Ramazan ayı. Böylelikle biliyor elhamdülillah. Ramazan ayı, Ramazan ayı bitti mi? Arkadan Şevval ayı geliyor. Şevval. İşte Şevval'in biri Ramazan barın birinci günüdür. Şevval ayı. Ramazan gitti, şevvalde gitti mi, arkadan gelen ay, zilkadı ayıdır. Zilkadı. İşte o, bu dört ayın biri, zilkadı ayı. Ondan olsa gelen, zilhicce ayıdır. Ki, hac o ayda yapılır. Ondan olsa gelen de, muharram ayıdır. Muharram ayı, hem bu muharram ayı, İslam'da, yılbaşıdır. Elhamdülillah. Üçü bunların, peşi peşine geliyorlar sonra Recep A'yı o ayrı tek geliyor, geliyor. işte Recep A'yı'nın demek ki asıl özelliği buradan kaynaklanıyor dört mübarek aydan biri Recep A'yı ve bu konuda konu Kerimiyle kerimeyle ayda-i sabitli kesindir zeliken dinül kayyemi işte bu Dört ayın ayı olması dine kayyimdir. Müsakim dindir. Hak olan dindedir. Doğru olan hesaptadır. Ve Mevlamize şirak buyuruyor arkadan Fela tazimu fihinne enfüsekü Bu aylarda nefisenize zulüm etmeyiniz Allah'a felan tazimi, zulüm. Nedir zulüm mühteremler? Haksız bir iş yapmak. Haksız iş yapmak. Haksız. Bu tabi haksızlık inançta olur. Yani haşa bir kişi Allah unutur da başka bir beşeri ilalaştırır. Allah'a güvenmez de başkasına güvenir. Tevekül açısından. Sonra bu tabi ibadette olur. Yapması gerekeni değil de yapmaması gerekeni yapar. Mesela ne gerekiyor yapması? İslam beş şartı var tabii. Başta namaz geliyor. Namaz kılmaz da bir günah işler. Nedir bunlar? He bunlar zulüm deniyor, zulüm, adaletsizlik, eşitsizlik bunlar Yani yapması gerekeni yapmayıp yasaklananı yapmak. Ben amcım şöyle yürüyor işle fihinde. yani bu dört ayda nefislerinize zulüm etmeyiniz. Nefis i̇nsan kendisi. Yani kendisi zulüm etme buyuruyor. Yani bu aylarda günah işlemeyin Mevlam buyuruyor. Tefsir-i Kebir'de bu konu şey ibare var kısaca. Bunu atalım size inşallah. İnnel masiyeti <Sessizlik> fiha. İnnel masiyeti fiha. Dört adı yapılan masiyet, isyan, günah nedir? Eşhedü ikaben. İkab, azap demektir. Azap yönünden çok daha şiddetlidir, büyüktür. Yani bir kişi bu dört ayda, haram aylarında, muhterem aylarda masiyet, isyan, günah işlerse bunun günahı çok daha büyük oluyor di ki yalnız günah mı büyüyor? Eşittik yok mu onda? Var eşittik. Ve <gülüyor> taat fiha eksleri sevab Bu aylarda yapılan taat itaat ibadette sevabı daha çok daha çoktur. İşte eşittik, eşittik. Demek ki bir kişi bu dört ayda şimdi taşıyacağım onu ay. Onu alalım inşallah. Demek ki bir kişi bu mübarek Recep ayı içerisinde Allah korusun günah işlerse günahı daha kat kat böyle katanarak günah büyüyor. Tabi bunun amel defterine bu böyle yazılıyor muhtemelen kardeşlerim. Bu işin öncelikle ne yapalım? İnşallah bu mübarek ayda inşallah öncelikle nefsimizi terbiye etmek böyle. için Öncelikle inşallah günahlarımızı terk etmeye çalışalım. Yani bu daha kolay şey. Bu daha kolay bizim için. Efendim işte ben diyorlar bazı günah işlemiyorum diye ama bazıları da ne yazık ki günah ne demek olduğunu bilmiyor. Yani yalnız alkol mü günah? Yalnız kumar mı günah? Bilmiyor ki şey. Mesela faiz alıp yiyor. Ona sonra sorursan efendim o alkol işmiyor ya. Günahkar değil böyle şey gıybet de günahı mı? Gıybeti günah nasıl ki bir hanımın, kızın açı gezmesi günah haram ise gıybet o da öyle günah öyle muhtereme, müminen kardeşlerimiz var, hanımların var mesela erkek de var tabi e, otururlar hatta toplanırlar böyle yani bazı doğu okumacı toplanırlar Ama sonuçta tabi bir ikram faslı başlar Yalnız gıybet başlar, gıybet başlar ne de gıybet arkadan bir kişiyi çekiştirmek o kişinin yaptığının doğrusunu söylerse buna gübe deniyor bak iftira değil İftira başka eğer yapmadığını efendim şey işte böyle duydum böyle deniliyor böyle diyorlar olmaz mı? Diyorum. olmaz bir şekilde eğer bir kişiye bilmeden diyorlar duydum deniliyor diye, kişi bunu naklederse, naklederse, o da bu suça ortak olmuş oluyor. Kardeşim. Olmuş oluyor. Bunun için inşallah teala, elimizden tabii geldiği ölçüde, inşallah işte hanımlarımız örtülmeye dikkat etsin inşallah teala. Yani bakın, burada şirap görüyorum, elimizden geldiği ölçüde, belki şu ana çalışıyor, belki görevli, belki orada örtülemiyor, tabi tam din özgür olmadığı için belki tam dini yaşayamıyor. Ama hiç olmazsa giderken, gelirken, yolda, işte özel hayatında, tatil zamanlarında, mesai dışında inşallah, örtülmesi lahmetlerinde. Yani haramları tamamen kesip atamıyorsak, hiç olmazsa haramları azaltalım. azaltalım. Mesela bugün tıpta bile insan hastalığı... ...dolayısıyla mesela kişiye... ...işte sigara mesela yasaklanıyor... ...işte... ...hatta çay kahve bile yasaklanıyor... ...tuz yasak yasaklanıyor hastalığına... ...çeştine göre... ...bu kişi bunu tamamen ataması... yapamasa bile... ...ne yapmaya çalışıyor hiç olmazsa... ...azaltmaya çalışıyor mesela... ...tamam... ...tuz yasak... ...ama tam tuz yiyemiyor... ...hiç olmazsa ne yapıyor tuzu yere indiriyor dörtte bir indiriyor, sekizde bir indiriyor, onda bir indiriyor, azaltmaya çalışıyor böylece. Yani zararlı şeyi azaltmaya çalışma muhtemelerdir. İşte günahlar da, böyle yapan günahları da, ben aslında açıkım, herkese böyle biliyorlar, hayır muhtemel. böyle diyor bu şekilde böylece, böyle, şey. böyle diyor bu şekilde. Her ne kadar şu anda elinde değil, din özgürlüğün yok ise, Ha, hiç olmazsa irade elindeyken örtümü özü elindeyken hiç olmazsa ne yap? Örtümeye çalış böyle. Giderken, gelirken, öz hayatında işte özel cihare terene gidip gelirken örtümeye çalış. Ne oldu hiç olmazsa günahları azaltmaya çalışalım muhterem. Çalışalım böylece. Allah'a kuruşluğumuz zor muhterem'de. Yani öyle efendim işte bırak bakalım Bu, böyle giriyor toplum. Ay, ay, Bu Allah var. Rabir alim böyle. Bir alim şey. Allah direnç Nedir? Ala şeyin kadir bakınız. Allah kudesaib böyle. Her şey şey nedir şey? İşte en küçük zerrede, atomda böyle. Atomun çekirdeği de bakınız. Nötron protonu da Allah'ın böyle kesin emrinde. Dünyaminda Allah'ın ko düzene bağlı böyle şey. Şu koca kan bak tehdimler. Kanlı böyle şey. Bir gemi bir gemi başıboş gidemiyor bak Eğer geminin bir kaptanı olmasa, reisi olmasa, yönlendirici olmasa, eleman olmasa, e bir gemi kendinden gidemiyor bak muhtemeler. Bunu mümkünler atarsa bunu kabullenmişler. Gidemez diyorlar böyle şey. Okyanun tek başına de meciorlar ama şu aleme bakın arkadaşlar. Aleme bakın arkadaşlar. O hızla dönen yıldızlar. yıldıza Şu muazzam alem kanat böleceğim bir dengi zamanı kanat böleceğim. İnsan yağlışna bile burada onlar. Organan sistemlere Mesela solunum sistemi e, burunla buruna bakın arkadaşlar. Ama burnun yapısı başka burada. Burnun yapısı başka. Engeller var, hava çarpıyor, bir tane C şey gitmiyor. Otan köşeye gırd daha geliyor. Demesporstan geçiyor. Bakın engeller var böyle. Engeller var böylece. Kim bu zine Kim koyan? Kim bunlara koyan Kim bunlara gücü yetiyor bariş? Yeter mi bunlara İşte velamız görüyor. Bu mübarek aylarda, eşhurumda günah işleyerek nefsinize zulüm etmeyiniz böyle yapıyorum bunun inşallah ilk olarak günahları asgari indirmek böyle azaltmak böyle işte. hatta bir kişi Allah'tan korkarak bir günah terk ederse o kadar kişi onda siyah alıyor ki yani farz ibadetine denk eş oranda sahip oluyor. Mesela bir kişi alkolü, alışık kişi. Artık kendine kaptırmış sadece. Tabi iradesini bırakmış. Yani direk, neye benzer bunlar? Bir kişi arabası ile geliyor. Yani. Arabası geliyor ama hem de rampa aşağıya giderken direkisini bırakıyor. Sadece. Artık ne olsun diyor. İntihar edersene. Bu ona benziyor bu şekilde. Ama bir kişi işte bak bu her şey iyidir mübarek iyidir. Bu için mübarek kanı gelirse derlerden hiç olmazsa o akşam içmez der. Hanım o bir iş olmazsa o gün kapansa hiç inşallah taala. Teala. Tabi insanın bu yetmeyi kurtarmasına ama ne de olsa inşallah günah da inşallah İnşallah Teala. İmam Beyhaki'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerif var. Bu aile ile olarak olarak. Buraya Peygamber Aleyhisselam Hazreti yeri, şii cennetin nehrun. Cennette bir nehir var. Cennete bir teğdir tabi de. Yani cennetten bir ayrı bir özel nehir daha var. Nasıl cennette Kevser Irmağı nehri varsa yine buraya Aleyhisselam Hazreti yeri cennete yine ayrı özel bir nehir var, ırmak var, akarsu var yani. Yukalluhu Recep. İşte onun ismi Recep ismi. Ona bu ismi verilmiş. İsmi Recep. Nasıl kevser var, selsebil varsa böylece teslim varsa şu ırmak kalır cennete. E, Şunla az diyeyim, sevgili kardeşlerim cennetik ırmaklar, yani dünya ırmağı gibi yani Sakara, Yeşilmak, Kızılmak gibi değil böyle şey. Değil onlar. Olurmakların hepsinin ayrı bir özelliği var. İnsanı etkileyen, insana zevk, feyiz veren özelliği var onların böyle. Tabi cennet başka alem muhtemelen. Öyle bir alem. Şimdi tabi bir kişi ameline göre cennete girse bile girse bile bazısından fazlanamayacak bazı nimetlerden buyur Aleyhisselam Hazretleri cennete bir ırmak nehir var ona Recep denir isimler eşedü beyazdan minelle beni sütten daha beyaz sütten hatta burada eşed geliyor ki sütten çok ama çok daha beyaz nasıl bir beyaz acaba bilemeyiz tabi bir şey vardı bir zamanlar Beyazın da beyazı var diye. Bu tabi dünya aslanan böyle. Yani cennetteki renkleri başka olacak tabi. Demek ki sütten çok ama daha beyaz olacak. Ve ahlâ aseli baldan da daha tatlı olacak içimi. O sütü içimi baldan daha tatlı olacak. O kadar lezzetli olacak. Nefis olacak. insana güzel bir haller, feyizler verecek. Bir de göğün beyaz olacak. Peki ne olacak bu nehir? Niçin bunu Rabbim yaratmış? Men sâme min recebe. Bir kimse Recepı içerisinde oruçlarsa velev ki bir gün bile olsa bakınız. Men sâme yevmen bir, bir kimse recebe içerisinde bir gün bile tek gün bile oruç tutsa seka sekallahu Teala, midalke nehir ya. Allah o kişiyi on heriden sulayacak. Sulayacak. Yani i Ekin inşaat Teala sulayacak. Demek ki Recep ayında ve elimizden geldi inşallah, tabi hasta olanlar mesela, rahatsız olanlar böyle özü olanlar kendilerini zorlamadan kendini zorlamadan farzlarda farzlarda Kişi biraz kendini zorlayacak fazlarda. Mesela Ramazan orucunda. Kişi biraz kendini zorlayacak. Ama artık ağrısı eline gelmiyorsa, tabi o zaman bile biliyor Sonra kaza etmek niyetiyle. Ama böyle oruçlarda, kişi kendini çok fazla zorlamayacak. Eğer oruç tutarsa, hasıl da artacaksa. Hani öyle kişi var ki oruç tuttu mu biraz sinirleniyor böyle. Sinir sistem falan bozuluyor bazı kişilerin. İşte kırıcı oluyor. Hela akşam üzeri bağırma, ça öfkelenmekten oluyor bu kırıcı oluyor. Sinir sistem bozuluyor. Tabi bunun aldığı günah ile tuttuğu oruç aldığı sevap ikisi bir araya gelince acaba övşi ne olacak? Yani İslam elhamdülillah çok hassas Dengeye kurmuşlar. hassa dengede böyle. Bir kişi bir ibadet yaparken buna iyi düşünecek böyle. Ölçecek, biçecek. Ben bu ibadeti yaparken acaba ne alabileceğim ve ne verebileceğim? Düşünmese gerekiyor. Kişi uyutacağım diye e, zayıf, e, rahatsız, kendini zorlar. Sonra, ikinden sonra artık sinir sevin bozulur. İşte çoluğuna, çocuğuna, eşine, işine artık verdi de böyle bir aksilik yapıyor, bağırıp çağırıyor, kalp kırıyorsa bu tabi olmaz Bu olmaz bence. Peki ama Ramazan'da bu olsa ne olacak? Tabi o zaman yapmama gerekiyor, yapmama gerekiyor. Ama Ramazan aracı farz ayını olduğu için unutacak böyle, unutacak böyle. Ne yapacak Ramazan'da? Elden gelene kalkıp bir ay artık işlemini hafif icabında. Ama Ramazan farzı tabi. Ama bunun dışında Farsın dışında ne yapacak işte? Ölçecek böylece. Ne alıyor ne veriyor böylece. Bu geceye özel ibadet yok muhtemelenler. Yani bu geceye şu yapılması lazım. Bu yapılması diye özel bir ibadet yok böyle. Peygamberden gelen. Gerçi bazı hikaye kitaplarına yazmışlar bazı kitaplarına. Yani bir sahih hadisine dayanmayan böyle, böyle fıkıh kitaplarının temele dayanmayan bazı rivayetler yazmışlar, işte şöyle namazlar, şunları, bundan filan bu şekilde. Ama bunların gerçek bir kaynağı yok. Peki acaba neden bunlara yazmış yazmışlar yazmış bunlar acaba? Neden geri girmişler bunlara? Bu nedeni şu sevgili kardeşlerim. Tabii bundan önceki yüzyıla öncesine dönelim, 300-500 yıl öncesine gidelim. O dönemde herkes bütün Müslümanlar beş vakit namazını zengin kılıkarından, kılıkarından, onları bu beş vakit namazın daha ötesinde, üzerinde, daha fazlabaat yapmaya bunları teşvik etmek için, bu evnan etmek için böyle hikmet adları böyle aşırı abartılmış sevaplarla. Mesela şu gece şükran namazı kılarsa şu kadar sebuk kadar ki gerçekten abartılmış böyle aşırı sebuklar. Onlar teşvik etmek için. Ama o dönemi insanların her birisi beş dakikedeceğine kılardı ama. Şimdi günümüze gelince bunların zararı oluyor günümüzde. Şimdi çıkıyor bazı benim gibi yarım hoca çıkıyor kürsüye de. Efendim ya halk arasında böyle konuşuluyor da efendim işte insan şu gece şu kadar namaz kılarsa efendim 100 sene günü af oluyor, şu kadar sağatlar şu kadar sevaplar... şu kadar sağatlar artık cehennemi aşıyor. Şimdi diyor bazı cahiller yani beş reket namazı kılmayın cahil ne diyor cahiller o güzel veriyor. İki rekat, 10 rekat neyse 20 rekat bu gibi katli namaz kıyacağım kalkayım böyle diyor yani sırf bir yatıp kalkmak ama rekat sayısını tamamlamak o açıdan şimdi kılayım böyle diyor ne gerek var 5 vakit namaz kılmaya yani onun gözünde onun görüşüne göre 5 vakit farz namazın değeri düşüyor sanki o borç onun böyle bir sevabı yokmuş gibi onun değeri düşüyor onun gözünde bu aslında uydurma bilet falan namaz büyüyor gözünde bu sefer yani öyle kişi gördüm muhteremler. Mesela işte akşam arasında bir gece için şu namaz kılacak. Yani akşamı hiç önem vermiyor. Yasıya önem vermiyor o namaza gelecek. Ne o efendim işte o namazı kıldı mı işte kabir namazıymıştı kabrine girecekmiş o namaz. Mübarek insan o nafile namaza girecekte akşam farz süre girmez mi onlar? Girmez bunlar bu şekilde? Bunun için muhterem kardeşlerimiz bu güçlerin bazen günümüze zararı da oluyor. Yani şunu açık belirteyim, farzların dışında, farzların dışında, vacibin dışında, resmiyetin dışında. Kılma bir nafiyat namaz, tabi hiçbir şey boş değil Allah katında. Mutlaka sahabı var. Mutlaka sabı var ama, iki rekat farz namazını koyun. Mesela sabah namazı iki rekat, aşağı üç rekat, dört rekatı. Bu şekilde iki rekat bir farz namazın sahabını koyun bir kenar bir terazinin kefesine öbürü de bin rekat bak bin rekat nafile koyuyoruz iki rekat farz namazın sahabını geçer muhtemelen. Yani bunu bilelim. Bunun inşallah kendimizi beş rekat namazı kılmaya kendimizi zorlayalım yani namaz kılmamaya kılıp aramayalım kardeşler efendim işte ben namaz kılamıyorum da işte işte görevim var ama bu da ibadettir işte iyilik ediyorum şu bu muhtemelen insan bulmazsa kendini aldatıyor aldatıyor kardeşler Allah bunun farkı mı bizlere bunun için namaz kılmamaya değil de inşallah namazı kılmaya kendimizi zorlayalım bu zorunlu görevdir Fazdır. Ve en büyük da bundadır. Tabi bir insan namazın dışında da ne yapacak muhteremler? Tabi ibadet serbesttir. Bir kişi Allah'a inşallah teala akşam namazını kılar. Bu inşallah. Zaten akşam ezeni okundu mu mübarek kanın gençine başlamış oluyor böyle. İnsan da bu şekilde böylece Akşam ezanı okunduğu anda, o gece, ne gece ise, Kadir Gezisi olsun, Rekayf olsun, başlamış olur böyle. Hatta akşam ezanın okunuşu da, o gecenin sevabına dahildir. Yani Recep ayında olsun, mübarek gecelerde olsun, Sehablar çok farklı olduğu için, akşam ezanın da o dahil dahildir, akşam namazına kılmışın sevabı da farklı oluyor bu şekilde. Bir insan inşallah afşan namazını kılar. E, Yastık namazını inşallah erkekte cemaat de kılma inşallah gayet ederler. E, inşallah gidemeyenler evinde inşallah cemaat yaparlar. Gidip gidemeyenler. Tabi erkek olacak başlarında. Hatta mesela bir hanımın eşi, beyi evde olmasa bile eğer oğlu varsa o da bülüğe ermiş ise oğlu bülü ermiş ise 12 yaşında olsun 12'den önce bülü erilmez herkese çocuğu bir hanımın oğlu 12 yaşında bile olsa ama bülü ermiş belirtisini kadın otamdan oğlu bülü ermişse o çocuk imam olabilir, olabilir ne yapacak kadınca tam o oğlum geç bakalım olmuş sen hasıl imam ol Tabi kâhmet o bitirecek böylece. Oku bakayım oğlum. E anneciğim ben fazla bir şey bilmiyorum. Zaten o suç muhtemelinde. Eğer bir çocuk annesine ya da babasına ben bilemiyorum derse yine suç ana babada yine. Yani öğretmediğiniz anlamına geliyor. E, çocuk Allah'ın inşallah elham okumasını biliyorsa bunun yanında ben rente-i keyfe, innafana mesela, kurbalabiliyorsan imam olabilir. Böyle. Olabilir böyle. Eğer yalnız annesiyle oğlu kılacaklarsa oğul tabi önde durur, annesi arkada sağa durur. Böyle. Ama çocuğun daha erkek kardeşi varsa, erkek kardeşi varsa o çürümle sağına durur. Arkada kızları, anneleri saftabilirler. Demek ki evde de bu şekilde cemaat yapılabilir muhteremler. Yani inşallah buna özen gösterir muhterem böylece. Gösteren bu şekilde böylece. Yani bir anne olarak bir kız abla olarak böyle karısını buna teşvik etmeli. Hadi yavrum hadi kardeşim bak al abdestini de ben yardım edeyim. Kardeşim ha bakayım. Buna hava tut ona yardımcı ol, ona teşvik etmeli onlar etmeli. Hem o çocuk namaza alışmasına vesile olur inşallah. Hem de cemaat yapılır. Cemaat yapılır. Yine tabi her zaman olduğu gibi özellikle cuma gecelerinde böyle mübarek kandil gecelerinde bir de ayrıca toplanılıp da ibadet yapılırsa toplumsal olursa Böyle iki a iki kişi olsun aile olarak bence. Otursunlar mesela. Evan'ın bilen bildiğini okusun böylece. İslam i̇şte, Kur'an okuması bilen varsa mesela asya yasin-i şerifi ama konu asıl Arapçasından okurlar. Konu Kerim Latince yazılamaz, okunamaz. Kur'an ancak kendi orijinal harfi yazılır. Yazılamaz böyle şey. Dedin yazılamaz. O yazıca karşı olduğum için mu demiyorum böyle. Yazılamaz için diyorum böyle. Neden yazılamaz? Arapçadan sat var. Sim var. Se var. Arapçadan T var. tı var. H var. H var. H var bu şekilde. Yaptık ki yok karşılıkları bunların böyle. Anlam bozuluyor. Mesela Bak. kat, Tı kalın. Sat kalın bu şekilde böylece. Halaka. Halak noktalı hı boğazan çıkacak halaka yarattığı anlamında halak olsa tıraş anlamına geliyor Anlam bozuluyor. Bunun için ama efendim işte ben okuması bilmiyorum da bundan mecbur okuyorum. Hayır mecbur değilsin. Değilsin mecbur. Neye mecbursun? yaz okumak istiyorum. Okuma ya seni Değilsin mecbur. insan namazda bile okumaya mecbur değil ona. Ne, ne biliyorsun? Efendim Fatih'i biliyorum. Tamam işte bak. Bu Fatih'i Kısayıp çabuk bitti. Tekrar oku böyle. Katla. katla. Melek yatsın sevabı. Ne iş var meleğin? Yatsın böylece. Efendim, bil, i̇hlas biliyorsun. Kul vallahi biliyorsun. On defa, yüz defa oku bu şekilde böylece. Oku muhteremden. Sonra tabii Kur'an'ın dışında ve Allah'ı zikretmek mesela beraberce La ilahe illallah La ilahe illallah Mesela bir iki yerin tesbihi alıyor böylece. Yani sayı saymak isterse yani daha doğrusu mesela 100 tane yapayım derse derse bu bakımı tesbih lazım. Yoksa eğer sayı saymayacaksa onu saymak meleğin görevi. O yasak onları. Ama işte bir belirli sayı yapayım derse ele tesbih alıyorum. Mesela bir kişi hep beraber. Daha böyle toplumsal oldu mu bunun bir özelliği var. Şu bunun özelliği var. Böylece. Melekler de oralara geliyorlar bak kutuya. Gezen seyahat melekleri var. Bu melekler bakıyorlar. Nerede topluluğu ibadeti var. Gene dini güzel sohbetleri var. Kur'an okunuyor efendim. Allah zikrediliyor böylece. Güzel malivi haller varsa melekler bundan çok zevk oluyor melekler efendim. Yine bağırıyorlar melekler. Helum ileyna. Helum ileyna. Buraya gelin, buraya gelin. Haber o bir yerden. onlar geliyorlar. Onlar da geliyorlar. E Tabi onların baktığı da, meleklerin baktığı da e, illas böyle. Yani Allah için tabi gösterişten uzak böyle. E, samimiyete oturan kişiler işte Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Allah zikrediyorlar. yollar, işte böyle dinin sohbeti yapıyorlar. Bir ateşte namaz kılıyorlar. Ne yapıyorlarsa melekler buraya geliyorlar. Meleklerin oraya geldiği de hemen fark edilir. Edilir. Melek geldiği anda oradaki manevi hava anı değişir böyle. Bir hafiflik böyle, bir tatfeyiz böyle gelir. Tamlikle biz göremiyoruz tabii. Meleğe ama meleğin geldiği mutlaka sezilir. böyle şeyler böylece. Olay geldiği anda hava bir değişir böylece. Yani bir hafiflik böyle, bir huzur içten gelen bir feyiz böyle, bir feyz böyle. Yani kul sanki var doyamaz böyle kızını alamama gibi böylece. Alamama gibi okurken, analiz ederken böyle haller olur. İşte böyle İslam'ın bunlar en tatlı yönleri o tenderdir. Yani bunlar insana dine verilen peşin mükafat ödüller bunlar arkadaşlar. Ruhsal zevkler, huzurlar, manevi feyizler böyle. Manevi feyiz. Tam anlaması da buna böyle. Tadan bilir bunlar böylece. Kullanında kendilerine gençler böyle. Öyle tatlı tatlı haler gelir. Bir gün şeref buyurmuş Hudeyl Hazretleri Hudel bin İyaz Hazretleri e, zamanında eşlikler mi Harami. Hatta kırk haramilerle başıymış kendisi efendim. Uzun konulara giremeyeceğim oraya. Mevlam nasip etti. Hidayete vesile oldu. Birdenbire dönüş yaptı böyle. Gerçeği gördü böyle. Sağduyusu harekete geçti. Gönül gözü açıldı. Hakkı hak olarak, gerçeği gerçek olarak gördü böyle şey. Kendisini bunalımda bulduğunu gördü böyle Allah yoluna döndü böyle. Tevbi tam nasıl tevbesi etti. Yıllarca uğraştı ama. Hem bir anda olmasay bunlar. Sabahla, sabırla onunla uğraştı. Son ne oldu? Zamanın en büyük evliyası oldular. Harun işte zamanında berençe. Onun zamanında o şöyle büyümüş bir gün erdemiz sultanlar, padişallar bizim aldığımız zevkleri bir tadabilseler bırakırlar saltanatını da bizim bunu almak çalışır büyümüşler. Yani gerçek sultanlı bakın böyle, gerçek saltanat. Gerçek, padişahlı, şahlık nedir? İşte günün aleminde böyle. Günün aleminde böyle. O günün alemin böyle genişler. Günün alemin böyle genişler, genişler, genişler böyle. O tatlı, o fiizde, ruhsal, zek, maneviyat böyle. Mevlam böyle. Verir, verir kullanır. Onun hası sonsuz mevdamızı mevlam verir. İşte bunun için çok muhtemelen kardeşlerim böyle geceleri Ve Recep Bey'in tamamını ...şabah tamamını... ...Ramazan'ın tabi gece günü tamamını... ...inşallah... Teala, ...inşallah güzel geçirmeye... ...çalışalım... Böyle. ...günahları... ...tamamen bırakamıyorsak... ...bunları azaltarak günahları... Böyle. ...azaltarak günahları... ...gibreti azaltma... ...yalanı azaltma... E, alkolü azaltma... ...efendim... ...elden gelince kadar kapanılabildiği kadar... ...kapanması, örtülmesi... Yine elden kadar beş raket namazı kılmaya düzenli şekilde zorlamalı. Hatta kaza bile tamamlamak kazaları bile muhtirenler. Yani insan inşallah şümbarık aylarda muhtirenler bunları yapabilsek, yapabilsek ruhsal yönümüz, ruhsal varlığımız, özümüz yani kişiliğimiz, eğer şüpheler üzerinde hakimiyetini kurasa, İnşallah öyle devam eder muhtemelen bence. Yani şu bedende bir ruh nefis çatışması var bence. Ruh nefis tutması derler. Nefis, hayvansal sıfatlar işte böyle. Nedir nefis Allah korusun muhtemelen böyle? Vurucu, kırıcı, ezici, gazar, şehvet, hırs, itiraz böyle. Aptallı, ahmaklık yani böyle. Hayvansal bir hayat böyle. Eğer bir kişi nefsanı sıfata bile telbiye edebilse kişi böylece. Yani insan nefsanlardan kutupta hiç olmazsa kişi nefsille vameye ikinci basamak. Kişi oraya çıkabilse o zaman kişinin nefsinde olduğu anlamaya başlar efendim. Hatta karşılığına bakar kişi öfkelenmiş böyle. Asabileşmiş, sinirlenmiş böyle. Bağırma, çağırma, kırma dökme ona kişiden bakar da acir. Acın oturamıyor. Vay zavallı vay. Nefsin tutsa olmuş. Akıl derdishi kalmış. Ruh derdishi kalmış böyle. İla derdishi kalmış. Zavallı nefsinin gazap sıfatının tutsa olmuş. ya. Şey. O kişinin bütün duyuları, bütün organları nefsinin emine girmiyor Göz gazapla bakıyor böyle. Evrutmak istiyor böyle. Ayakkabı yürümek istiyor. Ağız kötü söz vermek istiyor. Ona bakan kişi, ona bakan kişiye ancak onu acıyır. acıyır böyle. Ya melekler, onlar bizi görünce ne üzüyorlar. Ya nefsin mesela şehvet sıfatı vardır. Şehvet sıfatı vardır ki, bu da ikiye ayrılır. Şehveti batın, şehveti ferçik denir. Şehveti batın mıydı şehveti? Yani yeme içmeyi aşırı düşkünlük böyle. Aşırı düşkünlük böyle böyle. Durmadan en lezzetli şeyleri yemek böyle şey. Tabi bu sağlık bakımından başka bir durum şey var. Yani yaralı şeyi yemek, besleme, dengesi kurma bu ayrı mesele. Ama kişi bunu da gözetemez. Gözetemez. Sı böyle mide şevvetinin çektiği böyle. Zarar demeden, ziyan demeden, okunur demeden sırh böyle şey durmadan yeme içme, artık meşrubat beğenmeme, her şeyini yeme, tabi bu da bir nefsin bir kötü şey Hatta bunun tabi insan dünyanın zararı da var mesela. Kişi tabi kilo fazla alabiliyor. Sonra ee, asıl o kişi bunu tabi, tabi sebep olabiliyor. Bir de şehveti ferş, yani edep yeri şehveti. Allah korusun muhtemelenler eğer o şehvet de İnsanın bedenen tam kapsasa, bedende hakimiyetini kursa nasıl ki öfkeye gelen kişi, gazaba gelen kişi vurur, kırır, döker. Allah korusun katil olur, hatta anavasını öldürür, evladını kesen böyle şey. Devlete karşı getirşe çeken, yapan bunlar, bu nasıl bu kötü işte? Şeveti ferci. Edebi şeveti bu da aynı şeyi Allah korusun böyle şey. nice, kadın Allah korusun. Kadın evli, eşi çocuğu varken yuvasını boza yıkar böyle işe. Erkek evini terk eder Arama Aramaya gider efendim. fuhuş Fuhuş Yani dil hakk insanlık tarihinde yasaklanan bir şey fuhuş böylece. Şey. Yani insan olan kavim toplumlar her dönemde Taş döneminde bile fuhuş kötü görülmüş bak bu böyle. Yani dini açsan değil. O göze değil, kötü görülmüş. Ama Allah korusun, bir insanın bedenini böyle şebe kapsarsa, kapsarsa Allah korusun, işte kadın bile, kanı bile muhteremler, çocuğuna terk edebilir, yuvasını terk edebilir, garimi işkiye girebilir, efet yuvasını yıkabilir. Tabi, fuhuş, zina, eğer biri çaldırsa or deprem çaldırır. Hadis-i şerif bu. Resulullah e Aleyhisselam Eğer biri beldede, Biri yörede fuhuş çoğalırsa deprem çoğalır buyurmuştur. Efendim deprem fıtrat oluyor. Bilimsel olarak açıklanmış bu. Tamam doğru mu Gökten yağmur yağıyor, oluyor, oluyor. O da bulutdan geliyor. O da bulutdan geliyor ama bulut kendi başına mı toplanıyor geliyor muhtememler Evet su buharı var Allah'ın kurduğu bir düzen var böyle deneyecek sular ısı enerjiyle hiç çıkıyorlar göte işte. ama Allah'ın bir kahri geldi mi Kahri geldi muhteremler. işte o su buharı Allah'ın böyle kahrı gazıbıyla böyle sellere herkese sebep oluyor muhteremler. Allah'ın izniyle oluyor bunlar onun takdir oluyor bunlar böyle işte fay hattı da Allah'ın gözetiminde, denetiminde, emrinde, kesin hükmünde muhteremler. Bir yerde fay bulunması mutlaka derp ne gelmez anlamda Allah dilerse. Mesela bakıyoruz bazen hava açık üstümüze. Masmavi. Tek bu yok. Artık buraya yağmur yağmaz diyemeyiz. Diyemiyordu veya dilersem gönderir böyle işte alır cemaatimiz demek ki bir yerde Allah korusun fuhuş, zina çoğulursa orada afetler başlar muhteremde başlar bunlar böylece peki başka ne yapalım muhterem cemaatimiz böyle mübarek gecelerde, mübarek günlerde ne yapalım acaba? Özetle şunu arz edeyim muhterem kardeşlerim. İnsan olmaya çalışalım muhteremdir. İnsan olmaya çalışalım. Bir kişi geçici olarak şöyle güzel bir iş bulmuş, geçici ama. Genelde bu mesela bu panayır, pazarlar böylece işte bazı fuarlar olabilir mesela. Günlük, hafta, mevsimlik olabilir. Bir kişi geçici olarak bir güzel bir iş bulmuş böylece. E o biraz da bir şey kazanmış da ama sonra bu kazandığında hemen böyle harama sal salı israfa verirse tabii ki elik hamur Bir de burada asıl olan akılcı olmak ve devamlılık bunda, süreklilik bundan, sürekli bundan ya hatta bunun gibi işte bazıları böyle bir sevap hırsına kaplıyorlar işte efendim çok sevapmış çok sevapmış benim tavsiye muhterem kardeşlerime insan olmaya çalışalım insan olmaya çalışalım böyle şey. insan olmaya çalışalım peki insan değil miyiz bizler Suret başka, bir insandan siyret var, siyret böyle. Suret, siyret. Var, derim derim. İnsanın dış yapısı, şekil olarak, filsel olarak, nasıl şeklinde. Ama insanın iç alemi nedir? Nedir böylece? Öyle evliya var muhtemelen din kardeşlerim. Keşfi açık böyle. Keşfi açık. Yolda giderken böyle başın bir şey bağlayıp gider böylece. İnsanlara baba korkar da böyle Korkar oteller böyle. Neden korkuyor böylece? Çünkü bir evlullah keşif. Yani kalbi gözüyle keşf insana kalbindeki o kişinin gerçek kişine göre böylece. Gerçek kişine göre böylece. Allah korusun öyle insan var muhterem kardeşlerim. Sureta yani şekilde, pirse olarak insan şeklinde böyle görüyor. Ama o kişi gerçekten Allah korusun köpek suretinden böyle işte. Yani o kişi de eğer köpekli sıfatları o kişiyi kaplamış, onun kalem bu kesin o kişi mana aleminde, o kişi mahşerde, o kişi evliler gözünde abi köpek şeklinde böyle işte. Köpek şeklinde. Öyle insanlar Allah korusun. Böyle. Köpek şeklinde böyle. Yani senin saldırmadan duramazlar böyle. Saldıracak böylece, şey. kıracak, bağıracak, çağıracak, hatta bazen bağır, çağır, her şey yapar da eve gelir de, eve aklına altına gelir, şey altına getirir. Bir de böyle deyim der, kalkar gider, devam eder. bu e İşte böyle bir kişi, yani köpek sıfatı olan bir kişi, eh, Allah korusun, bir milletin başına geçerse, tabii o millete buna layıksa. ...Allah izin verirse... ...bu şekilde... ...köfek sıfatı olan bir kişi... ...bir ülkenin baştan geçerse... ...hem halkına saldırır... ...bu yetmez... ...bu da başka bir saldırı i̇şte, Dünya kanan bunlardır böyle şey. Yani bu gibi insanlar... ...bir ülkeyle geçirirler mi? Geçirirler mi? ki Bunların çoğu zorla iktidara ile gelir, gelirler. Bunlar böyle ele geçirilen iktidarı... ...o zaman işte Allah korusun... ...dünya... ...kanal bayanır böyle... ...bunlar kanal doyanmazlar böyle... ...işkence, zulüm... ...baskı bunların... ...doğal sıfatları olmuş bunların... ...abbi köpek köpekleşmişler muhtemelen... ...köpekleşmişler bunlar... ...bunlar için işkence, baskı... ...kan dökme böyle... ...o zavallı masumları... sakat bırakma... ...harımlara da işkence yapma böyle... ...camileri bombalama... ...şunları bunları yap, evleri yıkma... Onlar yaşadıklı doğa hale gelmiştir Allah korusun beni neyse işte aziz kardeşlerim tavsiyem ne yapalım önce insan olmaya çalışalım işte İnsan olmaya çalışalım yani nefsani duygulardan kendimizi arındırmaya çalışalım kendimizi sürekli kontrol edelim ben neyse mesela çabuk insan kızıyor kızlar kız de değil elinde mutluyorum ben onu söylüyorum elinde efendim çünkü onun bir üst amiri geldi mi hemen susuyor muhteremler hemen susuyor bu şeyden efendim demek ki susabiliyor irade elinde bak ama üst amiri yok efendim ona yan bakan yok yetkilinde yük güç elinde böyle. o anda her şey yapabilir hemen yapabilir. ben kızdım hadi gözüm görmez diyor asra keserim böyle öyle diyor muhteremler İşte insan kendine ölçecek muhteremler böylece yani gazap, öfke, şehvet böyle. Tabii bu da lazım bir insana biraz böyle şey. Az lazım ki Allah bize vermiş bunları. Nedir bu da? Kendimizi savurmak için lazım böyle kişi şey. Kişide eğer hiç öfke kızma olmasa, kişi böyle çok korkar, uyuşuk, miskin olur kişi böyle şey. İşte bu kuvvet gazap insana bir erkekliği verir böyle. Bir hareketliği verir böyle. Bir savurma gücünü temin eder, sağlar. Tabi eşevetle alalım insanlara her şemaresi ortası muhtememdir. Tabi meşruiyet içerisinde Allah'ın izin verdiği ölçüde onu takip etmek gerekiyor. Da bu arada onur, kin, benlik, dünya hırsı, ihtiras, kin hep bunlar nefsin sıfatları işte kendimizi bunda inşaat-ı teala arındırmaya çalışalım muhtememdir. Bu işin ne yapalım? Çok çok TB istifar edelim böyle. Çokça çok TB edelim inşallah tevbe muhterem kardeşim. TB böylece edelim. Nedir TB? Allah'a dönüş böyle. Işte böyle. Allah'a dönüş. Allah kul olma, kulluğu bilme, kulluğu bilme. Kulluğu bilme. Kişi böyle TB ede ede. İnşallah tale, günahlardan kişi arına arına, o kalp ailesi şeffaflaşmaya başlar kalp aynası yani gün aynası mali kalp gönül derler buna o inşallah şeffaflaşmaya başlar günahlar tozdur, lekedir, pisliktir kirli, pastır böylece işte bunlar siline siline yalnız tabi nasıl ki her leke her leke hemen kolay çıkmaz o da var mesela üstümüze bir leke geldi bazen soğuk su yeter onu temizlemeye kişi hemen soğuktan temizler böyle temizler böylece bazen leke biraz daha kuvvetli olur ona soğuk su yetersiz kalır ona sıcak su gerekir böyle bazen leke daha kuvvetli olur ona sıcak su yetersiz kalır mutlaka sabun gerekir deterjan gerekir hatta baya bir kas sever bir tekrarı gerekir uğraşması gerekir ve hatta bazen mesela bazı yağlı boyalar gibi ki ona başka bir madde gerekir. Böyle gaz gibi, işte bir şey gibi böyle çıkarmaya gerekir. İşte kalpteki günah lekeleri de bu ne gibi İşlenen günah işlenen günah çok tekrarlanmış. Artık kalpte kat kat olmuş böyle işte. Leke üst üstüne gelmişse tabi, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah gitmez hemen bu tıra, gitmez bu şekilde böylece. Ne gerekiyor böyle? Çok derinden istifa lazım böyle. Çok derinden böyle. Cedamel böyle, pişmanlık, kişi kendini, kendini yermesi, niye ben bunu yaptım? Niçin Allah seyredeyim diye, insan kendisine yermesi gerekiyor, kişi kendini sorgulaması gerekiyor, sonra çoğu kalbin derinliklerinden istiğfar. Estağfurullah. Estağfurullah. Diye, böyle derinden gerekiyor ve tabirde artık işlememeye Allah-u Teala'ya söz vermek. Söz bunlara bence. Sevgili kardeşlerim, emin olun, ruhsal hal malevi hal böylece bir alemi o kadar tatlı bir hal ki tatlı bir hal ki eğer bir kişi işte bu halleri bir tadabilse böyle, tadabilse nefsani zevkler onlar oryanda pis çirkep kadınlar böylece yani kişi günahdan dönüş yapan kişi Allah'a tam dönüş yapan günahdan dönüş yapan kişi Tam dönüş yaptığından sonra, onu önüş başlar böyle. Kalın pastası silenir, kişinin böyle görüşü başka olur, hali başka olur böyle. İman tadım duymaya başlar, işte bu kişi, geçmişini aklına getirince, o günahlara böyle göz önüne getirince, onlardan korkar, tiskinir bakınız. Halbuki, o güneşlerken zevk duyuyordu. Hatta o güna işlemek için çırpınıyordu. Yani o fuhuş yapmak için, harikul içmek için, o günahı işlemek için çırpınıyordu böyle, yani için, için, yapma, için çırpınıyordu böyle Gidiyordu, geliyordu, uğraşıyordu, parasa yönden böyle keseyi açıyordu, cüzdanı açıyordu, uğraşıyordu, peşine koşuyordu. Ama gerçeği anlamında tevbi ettiği anda, gerçeği gördüğü anda, onun güzel gönlü şeffaflaştığı anda o kadar ruhsal tat alır ki böyle öyle manevi tat alır ki kalbine Mevlamız sevgisi aşkı da geldi, geldiği anda kişi kendi geçmişlerine şöyle bakınca eyvah ben bunu nasıl yapmışım ya Rabbi der der bu şekilde peki böyle kişiler var mı acaba? <gülüyor> var muhteremdir tabi önce örnek olarak sahabeler alalım böyle bilhassa Mekke dönemini alalım böylece Mekke döneminde mutlendir. ki peygamberimizin göre başlaması önceki Araplar Mekke müşriklere böyle Allah şirk koşanlar böyle dikilen taşlara heykellere putlara ilahe diye tapınanlar onlara secde onların da saygı duruşu yapanlar Sonra yıldanmış şarapları böyle. Özel yaptıkları özel şarapları böyle. Gece günü böyle. Alkolü durmadan şarap içenler böyle. Genç carilerini oynatanlar böyle. Devçel oynatanlar çıplak olarak böyle. Yani fuhuş, alkol, kumar böyle. Hepsi ellerine böyle. Her şeyin tam bağımlısı olmuşlar. olmuşlar. Fakat bakın muhteremler Allah hidayetiyle peygamber araya giriyor. ...bundan davet ediyor böylece. Tek diyorlar, ya Muhammed tabi tayyup peygamberse. Dedik İslam önce Allah bir bakın böyle. Allah bir böylece. Sonra la şerikele. Onun şerik ortaya... diye Allah bir ceraliy böyle. Bak levmük bir olan alam. Emir olan böyle. Tasir onu böylece. Allah'tan başka ne varsa Hepsi hepsi bir atom yığınları aslında gerçekten hücrelerden. Yani bir de şu göze bakalım Allah aşkına da. Bakınız. Allah'tan başka ne varsa her biri geçici atom yığınları. Çiçek atomun oluşuyor böyle işte. Bitki kökü ne yapıyor? Yerdeki elementleri yani atom yığınlarını su erimişleri emiyor. Allah'ın koyduğu bir kural doğrultusunda kimyasal bir şem oluyor, hücreye dönüşüyor. İşte çiçek, ağaç, gördüğünüz demirler, altın, gümüş, dağlar, taşlar, ay, güneş bakınız, yıldızlar, insan, hep altı milyonlarız aslında böyle şey. İnsan da bu rünge böyle şey işte. İnsanda, insan bir gıda alıyor, insan hayvasına gıda alıyor, Anabal mesela. Bunlar nerede meden geliyorlar? İşte atam yığınlar bu şey. Bak, bitki kökleri, iş işte, atom yığınların elementleri erimiş halde onları emiyorlar. Bakınız, Allah'ın koyduğu kural doğrultusunda kimyasal işlem oluyor. Onu bitki yapıyor ama. Onu bitki kökü yapıyor ama. İnsan bunu yapamıyor. Yapamıyor mu? Yani insan araya geldi, dünya bir araya gelsin, yapamıyor bak. Bir sahte şeyin yaptığı kimyasal işlemi ...kimse yapamıyor bunu böyle işe... ...yapamıyor böyle şey. ...ne oluyor bakın değil mi... ...bence bilgisayate dönüşüyor... ...insan bunu yiyor... Yani ...kan oluyor... ...hücre oluyor... ...büreme hücresi oluyor, oluyor... ...insan oluyor... ...işine e Allah aşkına bak muhtemelen... ...şu kısa bakalım değil mi... ...şu kısa bakalım böyle... ...çevremizdeki insanlar ...insanlar... ...hep bunlarda... ...aynen ger... ...ot çiçek gibi... ...geçici... ...atomik görüntüler muhtemelenler... ...atomla hücre dönüşmüş... İşte, Filse şekil almışlar. Ama hepsi, hepsi bunların geçici, geçici onları. Gerçek bu işte. İnsana hangi açıdan insan bakarsa baksın, insanın hangi bilimi zolasın zolasın, tek gerçek bu. Gördüğümüz bütün varlıklar Allah'tan baş, bütün varlıklar, hepsi atom yığınlarının değişik şeyde görüntüye girmiş şekilleri. Yani o buna geçiş şekli bunlar böylece. E gerçek bu iken efendim işte çevremi etkisi var. Nedir çevre dediğin Atom yolları ortaya işte böyle. Yani nasıl çiçekler solup dökülüyorsa böylece insanlar ölüp gidiyorlar böylece. Atom yönü yine atoma dönüşüyor. Yine toprağa dönüşüyor işte böylece. Nedir çevre? Aşkın çevreyi muhtarandır. Kimin hatırı var? Allah katında muhtemelen der. Ya. Yani ne yazık ki aziz cemaatimiz haşe ve haşa böyle yadını bırakıp Allah bırakıp da böyle geçici atom yığınlarında peşine gidenlere böyle işte. Efendim filan kişi akıllıymış, kurtarıcıymış, mı filan kişi şöyle böyle yapıyor böyle işte. Nedir o filan kişi? O da bir geçici atom yığınır işte böyle. Yine öyle atom yığın dönüşüyor dönüştü işte. Öyle şey e Biz öyleyiz muhteremden. Biz öyleyiz. Yani bizler de aslımız, özümüz, gerçek bedens yapımızın temeli atomlardır. Şey. atomlardır şey. Ama geçiyoruz bu şekildeyiz böyle. Yani elimizde değil muhteremden. İrademize bağlı değil. Şu bulunduğumuz hali sürekli yapamayız böyle şey. Yapamayız böyle şey. Kimisi olduğu kalamıyor. İşte gençlik geçiyor, orta yaşta yaşlık geçiyor, yaşlıktan geliyor, ölüm geliyor bence. Allah'ın bir devran, bir düzen. Kim bu kralı değiştirebilir? Kim bu yürüten kaldırabilir bunu bu şekilde? E Gerçek bu muhtemelen. Gerçek buyurken e, aldanmayalım muhtemelen. Aldanmayalım inşallah hala böylece. Yani hatta sevabın da peşinde koşmayalım da insan olmaya çalışalım. Efendim bir gece çok fazla aldık. Yarın e, yarın ne yapacağız ya? Eğer yarın bunun arkası gelmezse gelmezse, gelmezse o sahabi bizi yetersiz yeter Yetersiz bunları böylece. İnşallah teala, işte bu mübarek günler hürmetine muhteremdir. Çünkü bu gibi gecelerde mübarek günlerde Rabbinizin elhamdülillah teciliyatı kullanan Rabbin yansıması, Mevlamızın, Rabbin affı, rahmeti, bereketi daha çok oluyor. Rabbimizin affı daha çok oluyor muhtemelinde. Sonra bir de şu var genelde, böyle gecelerde biraz daha toplumsal çoğunluk böylece bir dönüş yaptığı için o geceleri Allah kulluk biraz daha koyulaşıyor böylece. Yani bir manevi atmosfer değişiyor böylece. Değişiyor. Biraz da kolaylaşıyor. İnşallah bundan yararlanalım ama insan olmaya çalışalım böylece. Yani haramdan kurtaralım olmamak gerekiyor böyle. Nefsin zicini kıralım böyle. efendim öfkeye, gazaba, şevete, hırsa onlara esir olmayalım. Tutsak olmayalım onlar otrende. Şuur olan var, özgür olan var böylece ruhsal yönümüz inşallah hakim olsun bedenimize yapabilecek. Tabi işte özellikle yani. muhtemelen böyle kendimize bir murakabe yani kendimize böyle bir nevis muhasebis yapalım kendimize böylece kendimize inşaatla böyle ahlaklarımızı, huyumuzu, suyumuzu böyle geçmişi günümüzü bunlara böyle karşılaştıralım nerede artık kusurumuz var nasıl ki ordu savaşa girerken hangi cephede zayıfsa onu takviye ederim. Biz öyle yapalım. Ölümün, takviye edelim böyle. Takviye edelim muhteremler. Hatta mutlaka kendimizi beş dakika namazada zorlayalım muhteremler. Zorlayalım kendimizi böyle. Peki nasıl başlayalım namaza acaba? İşte başlayamıyorum işte içiyorum, başlayamıyorum namaza. Nasıl başlayalım acaba? Tabi başladı muhteremler yani başlayamamak. Peki ne insan başlayamıyor? Sorma gerekiyor. Niye başlayamıyor? Kim engel oluyor sana? İşte bilmiyor eline Yani görünmeyen güç nedir bu? Nefis işte. Nefis şey böyle. Yani görünmeyen güç birisi etkileyen böyle bedeni etkisi altına alan bir güç var. Nefis böyle şey. Yani i̇ştenmezse bunu aşmak. Bu işi ne yapalım? Hiç olmazsa abdest almaya çalışalım mı? Yani kişi o anda namaz kılamayacağını bilse de ben şu an namaz kılamayacağım dese bile kişi ne yapsın muhtemelen abdest alsın sık sık böylece. Abdest alsın böylece. Durmadan böyle. Her şey yazın günlerde böyle. Elhamdülillah böyle. Subah Allah'a şükür elhamdülüyor, ülkemize elhamdülillah böylece. Abdest alsın. Bir abdest abdest namazın anahtarı. Müftü anahtarıdır. İş antre elde etti mi? İnşallah gün gelir mutfaamlar, kişi böyle kili aşar, işine girer, ki mazı bulun inşallah Tabi bir de mutfaamlar ölenlerimiz hatırlamaya gerekiyor böyle mübarek günlerde, ölenlerimiz inşallah onlar ruhlarına işi yapalım böylece. Gerek böyle bir küçük ufak, hayırlar parasla yiyecekler mesela böyle fakire, hukara, yetim çocuklara, gariptere böylece yardım etmek çalışmalı. Bunu yaparken de niyeti şöyle olur mesela. Ya Rabbi bunu mesela görüyorum şu çikolatayı bir çocuğa. Bunun sağrım babamı buna bağışlıyorum işte. Anne buna bağışlıyorum diye. buna kalbini geçirdim yeterli bu şekilde böylece. Tabi bunun dışında bir de kendi bedensel de yaparsa daha iyi olur muhteremler. Bedensel olarak da Mesela bildiği kadar işte böyle Kur'an'dan bir şey okur, Fatih'i okur, İhlasları okur, e, Kelime-i Tevhid'e getirir, sabah şive getirir, Ya Rabbi, bunları sen kabul et, ya ya Kusurumu afile Ya Rabbi, der. Sonra, Ya Rabbi, bunun sevabını Ya Rabbi işte, önce peygamberimizin, diğer peygamberlerin, sahabe, evriyaların, sonra sayar, babanın ruhuna Ya Rabbi, anneme, işte dedeme, teyzeme, amcaya sayır bunları. Ona bunu hediye etin onlar Rabbi der. ulaştır bunu ya Rabbi der. Tamam dua bu muhtemelen bu şekilde? Yani Allah'ın teslim eder. Ya Rabbi, ben bunu yaptım. Ama bunun sevabını ya Rabbi buna buna gönderiyorum. Ya Rabbi sana havalettim. Sen ulaştır. Tamam. Peki, ulaştır mı? Ulaştır, ulaştır mı? Hem ulaştır. Allah'ın özel meleklerine postacı Melekler var. Melekler haberleşiyor. Işte. Hem de bunu alıyorlar. Hangisi alıyorlar böyle? Hangisi Allah katında kabul olmuş ise? Mesela bir kişi annesinin ruhu için, efendim, babası ruhu için, dedesin ruhu için bir fakire mesela bir milyon lira verdi. Böyle. Verdi. Eğer bu verdiği bir milyon lirayı helaldan kazanmışsa o gider oturabilir. Öbürü yaptı iş yani harim işleri yapıyor, böyle garimevşi işleri yapıyor, her kötü işleri yapıyor. Çok gelir de var be. Hesabı bilmiyor böylece. Kolayla para kazanıyor. O kadar 100 milyon veriyor böylece. Bu kesen veriyor böylece. Tabii halk nazarında bakışta ya ne güzel bak. Ne cömert insan be böyle fukara babası geberçe, saçıyor paraları böylece ama Allah katında kabul olmuyor haram kazanmış ise kazanmış ise böyle milyarlar da verse onu Allah kabul etmiyor ki öbür tarafa gitsin gidemiyor, gidemiyor onu bir de sabah kendisine bunu inşallah muhterem kardeşlerim böyle helal kazanmaya çalışalım böyle az da olsa öz olsun helal meşru kazanca bakalım böyle işe. Mesela rüşvet de, tabii faiz de he bununla harama giriyorlar. Kaşalı muhteremler. İşte bu şekilde helal mal yapılan Allah için şey verilenler öyle gönderilenler. Ve okunanlar. okuyan kişi de efendim işte ben okumayım da fiyatı kişiye yaparım okutayım onu. Yok ama muhterem. Gerçi günümüzde böyle kiralık katil oluyor ama ibadet olmaz, kiralık olmaz muhteremdir. İbadete kiracılık yok böyle Yapmış. Yokmuş. Şey. Ne yapacak? Kendi bildiğini okuyacak. Efendim onun ağzı daha düzgündür. Kıraatı daha düzgündür. Decik daha düzgündür. Allah'ın dilediğini muhterem burada. Önce kalp düzgünlüğü böyle. İhlas, samimiyet, candan olmak böyle paşa kendini okusun kendini oku kendi bildiğini oku böyle elhamdu oku ilasa oku elentri kefi oku ayetü'l Kürsü oku ne biliyorsun hepsi Kur'an bunlar işte benziyor. ne biliyorsan böyle oku Savaşları getir genelevine getir dua et ya rabbi sen bunlara kabul eyle bana bunlara işte falan hediye ettim ya rabbi. tamam senin çıktı melek var postele melek var onun görevi o görevi Araya devreye o giriyor işte böyle ya alıyor bunu postacı melek alıyor kimlere göndermiş ise onlara götürüyor peki taksim ediyor yok taksim yapmıyor hepsine aynı sabit aynı veriliyor böylece. yani güneş gibi böylece milyarlar güneş diniyorlar aynı girişi ise aynı isabet diyor böylece güneş ısınlar bölünmüyor böylece melek alıyor bunları tabii kabristana gidiyor. Şimdi hele böyle mübarek günlerde, mübarek gecelerde bir postacı melek bir kabristana da gelirken bütün ruhlar böyle dikkate çekiyor ruhlar. O meleğe bakıyorlar bütün ruhlar böyle. Şu dikkat ona çekiliyor şimdi böyle. Bütün ruhların gözü melekte oluyor. Melek geliyor, postacı melek geliyor yani sevap getiriyor kabristana. Herkes tabii ümit ya bu. ...acaba bana mı geliyor acaba? Dünyada işte oğlumdan, torunumdan, ...kardeşimden işte... ...acaba bana mı geliyor? Acaba bana mı bekliyorlar? Tabi geliyor Pasuz'un melek, ...kime ise ona geliyor kardeşler. Al bakalım. İsmen söylüyor ama. İşte Feri oğlun, fazla mesela. Feri oğlun sana bunu gönderdi. Kızın da bunu gönderdi. Torun da bunu gönderdi. İşte diğer akraban ...bunu gönderdi. Al bakalım tabi böyle geziyorlar, veriyorlar. Peki ne oluyor muhteremler? Kabirde yatan mevtalar, bunlara sevap geldikçe, gelişeni oluyor, bu sevabın bereketiyle bunların eğer azapları varsa kabirde azap hafiflemeye başlıyor böyle. Hafifleye, hafifleye, hafifleye zaman geliyor ve tamam bitiyor böyle işte. Yani şöyle diyelim, Allah korusun bir ev yanıyor mu? Ev. Köy kasabada bir ev yanıyor. Sadece. Evin yandığı çevrede de açlığı su kıttığı var ama böyle. Susu bir yerde ev yanıyor. İtfaiye yok. Şimdi tabi yangını gören konu komşular ne yapıyorlar? Çok su kıttığı var ama her birisi eline geldiği kadar bir şey getiriyor kim şişeye getiriyor işte kim vidana getiriyor kimin bardağa getiriyor getiriyorlar atıyorlar böyle. atıyor böyle atır atır atıyor atıyorlar böylece tabi yeterli olursa süt ateşi abi seni muhteyinler e yeter olmazsa işte iş olmazsa böyle ya komşulara geçmiyor böylece demek ki bunun gibi dünyadan böyle sabitlikçe onda kabr azabı hafirlime başlıyor. Abi devamlı giderse böyle, devamlı giderse olur? Allah'ın zelal kurtulur muhteremler. Ya e, sevap gelmene ne yapıyor kabrinde şimdi? Yatıyor zavallı. Bir bakıyor. posu melek geliyor. Filana gitti. Bak, filana gitti. Ona gitti. Buna gitti. Tabii çok hüzün duymadı. Böyle. Çok hüzün duymadı. Ah! Benim de oğlum var ama. Ah! Benim de kızım var ama. Ayrısız onlara mal bıraktım keşfamalı buraya gönderseydim şimdi yaralanırdım yararlanırdım benimce. ama sıktım avucumu hayatayken iken bir kimse Allah'ım bir şey vermedim ondan. İşte, çok abopuna diktim yazlık yaptım kışlık yaptım şunları şunları yaptım onlara bıraktım çocuklarıma buraya göndermedim getirmedim onları buraya onları üzerine oturdular orada şu anda günah değişiyorlar ama da bir şey gelmiyor. pişmanlık o da çekmiyor, geçmiyor o geçmiyor o da. Yalnız bir şey var. İnşallah ölen bir kişinin son nefesinde Allah nasılsın cümle inşallah bir insan son nefesinde imanı ile artık giderse giderse bu defa müminlerin duvarlarından genel duasından o da yaralanıyor şey. Tabi özel gibi olmuyor, ona hissi gelmiş oluyor hisse girmiş oluyor. Ama Allah korusun bir kişi dünyadan ahirete imansız giderse nevzübillah ta'ala giderse hiç sorunuşu zahmut der. Dünyada inansız yaşamışsa gaflette, haramda, şunda, bunda inansız, ateist böylece inkarışı böylece yaşamışlar böylece. Yani altın yerini kullanamamıştır. Halbuki insan ne bakacaksa baksın şey Allah bir işte. her şeyden Mevla'mız onu bir görüntüye çevirece. Ama deven kuşu gibi başını kuma yani, Gözünü yummuş, kafede dalmış böyle. Gözünü kapamış, onun dünyası kararmış. O dünya karan sana diyor böyle şey. Halen başboğaz böylece. Baş Allah korusun kişiye boşla yaşamış ise Öyle var ki kendi inanmadığı gibi, kendi ise yaşamadığı gibi bir de yaşayanlara karşı çıkanı da var. Bakalım. Derler ya, betinin betiri var diye Allah korusun. Böyle kişi var, hanımının başına karışıyor böylece. Hanımının namazına karışıyor böylece. Allah korusun. Yani kendi yaşına inansız ona karışıyor böylece. Ya da hanımına değil de dışarıdakine bakıyor böyle. Ya, şuna bak, öcü gibi diye böylece. Allah emrin yerine getiriyor efendim. Çünkü kadındaki nedir amaç? İnsanın tatmini Değil ki şehvet kadın. Yani kadın aşırı saçılacak da herkese efendim nefislerin tatmini doyursun. Diyor kural Allah'ın kuralı muhteremden. Kadın bir kişinin kadın olacak böyle. Eki hanımı da görecek. Görecek efendim. Tabi aldanan işte onlar muhteremden. Vallahi yazık mısın? Bille yazık mıhteremden. Çok ama çok yazık var. Çok yazık var. İşte öylesine, son nefesinde kelime-i nasip olmaz öylesine böylece. Işte. Nasip olma Allah korusun böylece. Yaşadığı gibi öldür, yaşadığı gibi kabreye girecek Allah korusun. Tabi o ne bekliyor ki kabrinde azap bekliyoruz. Kabir azamında böyle. Artık çılgın gibi böyle. Kır azamında böylece. Işte. Pişmanlık. Kendi kendine gelme böyle böylece. Işte. Ruhsal sıkıntı tabii, Ruhsal buralım böyle. Ruhsal azap. Öyle muazzam böyle şey. Arkadan siyah da gelemiyor ama ona. Gelemiyor böyle şey. Hatta mesela evladın biri solun dönüş yapıp da imana gelmiş evladın biri hakkına girmişse o okusa babasına, annesine gönderse de ona Sihap gelemiyor ama. Allah bunu harammak yasakın bu durumda. Onlara gelmiyor böyle Onlara şey. Onlar dua gelmiyor onlara. Arkada kesin kaldık onların böylece. Kesin korusun. Tabi işte bunlar da bunlar da böyle mübarek gecelere bakacaklar şimdi. Dünyada Kuran yaşamış böylece. İslam'a karşı böyle. Kuran'a karşı Ya yani Namaza karşı böylece. Kendini çağdan zahmetmiş. Zavallı böyle. Zavallı. O da Allah'ın Kuran'ını geçememiş ki ama o da yaşlanmış, hastalanmış, beli bükülmüş. ...yataklara düşmüş... ...o da elimi tatmış... ...kabreye girmiş... ...kabreye girmiş... ...ne yapacak kabrinde... ...bakacak ki geliyor hediye eder... ...bilhassa... ...pastacı meleği... ...çok yakışıklı, nurlu melek böyle... ...çok ama böyle... Yakışıklı, nurlu böyle o kadar güzel bir melek bence... ...zaten o meleği görmek insanlara... ...mürhulara böyle bir rahatı görüyor bence... ...meleğe bakacak... Ama bir de kese gelmiş yine biri ya kardeşim. Ama ne yapacağız? Şöyle derim bir ah çekişimle. Ah! Ah bela. Allah'landım o dünyaya böyle? Ah bela. Allah'landım o dünyaya. İnsanın bir defa geri götüren İşte aziz cemaati muhterem kardeşlerim. Allah'ın size bir gün uyanmayı mütemmim ömürler evvel inşallah insan daha şaşan böyle tevbedelim. O güzel mevlamda dönelim Allah'a Allah kul olmamız demdir. Allah itaat edelim. Ona seyyed edelim Mevlamıza. Mevlamımıza dua edelim mevlamımızın ustamızdır. Mevlamımıza edelim böyle. Allah inşallah taala. Allah inşallah bütün İslam nameline hayırlı sabah günler gecelerimizi dillatana fatiha.